Günaydın. 2013 Moynihan Uluslararası Sivil Toplum Ödülü almak üzere gittiğim Siraküst Üniversitesi'nden iki haftalık bir aradan sonra döndüm ve tekrar sizlerle birlikteyim. Üniversitede geçirdiğim iki hafta içinde verdiğim konferanslardan biri de Türkiye'de sivil toplumun durumu ile ilgiliydi. Ne yazık ki hala ülkemizde sivil topluma dair yasalarda alınması gereken önemli bir yol var. Hemen şimdi programında sivil toplum hareketlerini sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Yazın yaklaştığı dışarıdaki havadan anlayamasak da takvim yaprakları tatilin yaklaştığını haber vermeye başladı bile. Hepimiz gri kışı arkada bırakıp doğayla iç içe bir nefes almayı dört gözle bekliyoruz herhalde. Özellikle yazlık bölgelerde hazırlıklar başladı bile. Sezonun ilk misafirlerini ağırlamadan önce son rötuşlar yapılıyor. Ne yazık ki bu son dokunuşlardan biri de hayvanları zehirlemek. Yaz yaklaşırken ülkenin kıyılarından Kötü haberlerde gelmeye başladı. Neredeyse gelenekselleşen hayvan katliamlarına ses çıkarıp bu düzeni bozmak isteyenler de var elbet. Bugünkü ilk haberimiz güneyin doğası ve doğayla barışık yaşantısı ile bilinen Olimpos'tan. Antalya Olimpos'ta başlayan hayvan katliamlarına dur demek isteyen Doğa Gemisi Derneği change.org'da başlattığı kampanya ile yetkililere sesleniyor ve bu katliamların artık durdurulmasını talep ediyor. Olimpos'ta her yıl utanç verici şekilde Neredeyse gelenekselleşen hayvan zehirlenmeleri bizi çok üzüyor. Doğası ve canlarıyla tanınan Olimpos'ta istenmeyen hayvanları yok etmek yeni bir şey değil. Hatta yıllardır düzenli olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında tekrarlanıyor. Artık bu ve hem hayvan sahipleri ve hayvanseverler için hem de köyde küçük çocuğu olanlar için tam bir kabus olmaya başladı. Sokağımızda gördüğümüz turistlerin besleyip sevdiği bir köpeği, Artık görmez olduğumuzda ya da bir kedi gelmesi gerektiği halde eve dönmeyince sahiplerinin ilk aklına gelen şey zehir oluyor. Kedilerimizin, köpeklerimizin ve çocuklarımızın bu zehirlerle karşılaşmaması Olimpos'ta yaşayanların en büyük kabusu. Sözleriyle hem durumu açıklıyor hem de hayatlarını nasıl etkilediğini anlatıyor kendisi. En son 5 Nisan 2013 Cuma günü iki köpeğin zehirlendiğini ve pek çok köpeğin ise belki de sadece şans eseri hayatta kaldığı, birının bir katliam yaşandığını dile getiren Doğa Gemisi Derneği. Bu olay son olsun demek için çıktığımız bu yolda olayın sorumlusu kişi, kurum ya da kuruluşların ortaya çıkarılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanmasını hayvan hakları savunucuları olarak talep ediyoruz. Her yaz hayvan ve doğa severlerin akın ettiği, her türlü hayvanın insanla uyum içinde yaşadığı Olimpos'un yıllardır süren bu katliam geleneğinden kurtulup Hayvansever köy olarak Akdeniz bölgesindeki diğer tatil beldelerine örnek olmasını, bu hareketin Olimpos'unda dışına çıkarak tüm sokak hayvanları adına emsal sayılabilecek adımlara dönüşmesini bekliyoruz. Hayvanlara yalnız olmadıklarını göstermek, Olimpos'un bu katliamlarda varlığını sürdüremeyeceğini anlatmak ve yetkililerin bir an önce yasaları uygulayıp bu ölümlere dur demelerini sağlamak için desteğinize ihtiyacımız var diyerek amaçları aslında Yerelden çıkıp tüm Türkiye'deki hayvan katliamlarını durdurmak olduğunu söylüyorlar. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/olympos adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada son zamanlarda yeniden gündeme gelen İstanbul'un 3. havalimanı hakkında bir kampanya var. Tuğçe özel tarafından başlatılan kampanyanın çıkış noktası havalimanı inşaatı sebebiyle yok olacak ağaçlar ve doğa tahribatı. Çevresel etki değerlendirme raporuna göre havalimanının yapılması halinde kirlilik artacak. Canlı yaşam yok olacak. 657 bin ağaç zaruri olarak kesilecek. Proje alanında %80'inin orman alanı olduğuna dikkat çekilen raporda bölgedeki heyelan riskine ve derelerin tahrip olma tehlikesine de vurgu yapılıyor diyerek söze başlıyor Tuğçe. Yapılması planlanan İstanbul Bölgesi 3. Havalimanı projesinin çevreye etkisiyle alanın projeye uygunluğunun incelendiği raporun Aktel Mühendislik tarafından hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulduğunu söyleyen Tuğçe. Bakanlığın geçtiğimiz günlerde internet sitesinde yer alan rapora göre... Proje orman ekosisteminin su ekosistemine geri dönüşü olmayan bir doğa tahribatı yaratma riski taşıyor. Tuğçe yolcu kapasitesi 150 milyon olarak hesaplanan ve 4 etap halinde yapılarak ta 2038 yılında bitirilmesi planlanan 6.7 milyar lira bedelindeki proje için raporda proje alanının toplam 7.650 hektar olarak verildiğini bu alanın 6.172 hektarının orman 1180 hektarenin madencilik ve diğer kullanım alanı, 660 hektarenin göl, 236 hektarenin mera, 60 hektarenin ise kuru tarım alanı olduğunu ekliyor. Bu alan üzerindeki toplam ağaç sayısı ise 2.513.341 ve zaruri olarak kesecek ağaç sayısının ise 657.950 olduğunu söyleyen Tuğçe, hava araçlarına kuş çarpmasına yönelik. Alandaki risklerin de değerlendirildiğini, alandaki kuş hareketliliğini azaltmak için yiyecek içecek kaynaklarının ortadan kaldırılması, tarımsal faaliyetlerden kaçınılması ve meyve veren ağaçların yetiştirilmemesi önerilerinde de bulunduğunu söylüyor. Tuğçe'nin 3. Havalimanı yapılmaması için başlattığı imza kampanyası hakkındaki detaylı bilgi ise change.org/taksim 3. Havalimanı adresinde. Sırada fazla sayın davasından yola çıkarak herkes için düşünce özgürlüğü talep eden bir kampanya var. Fazla Say geçtiğimiz günlerde Twitter'da attığı bir tweet yüzünden yargı sürecine girmişti. Geçtiğimiz gün hakkında 10 aylık hapis cezası verilmesine karar verilen Fazla sayı. Destek Korkut Akalın isimli bir kullanıcıdan geldi. Türkiye'de ifade özgürlüğü olmadığını biliyorduk ama bu kadarı da olmaz diyorduk. Maalesef bu utanç verici durumu da gördük. Çok üzgünüm diyerek söze başlıyor Korkut. Fazla Say'ın kullandığı dizelerin senelerdir kültürümüzde yer alan hepimizin bildiği ve zaman zaman kullandığı dizeler olduğunu, sözler hakaret içermediği gibi dini kullanarak çıkarlarını geliştirmeye çalışanları eleştiren bir dörtlük diyor. Daha önceden şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılan ve Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunda çalışma yapacağını ve bu kanunun değiştireceğini söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözünü hatırlatmak için bundan daha iyi bir fırsat olmaz diyen Korkut. Sayın Başbakan'ın zamanında kendisinin yaptığı gibi fazla sayın da düşüncelerini ifade etmesinden ötürü bu düşünceler hoşumuza gitmese bile böyle bir ceza almasından ötürü memnun olmadığını beyan etmesini istiyorum diyor en kısa zamanda ifade özgürlüğü konusundaki değişiklikler yapacağını tüm Türkiye'ye duyurmasını talep ediyor. Hep beraber bu kampanyada aynı dizelerin altına imzamızı atarak onu yalnız bırakmadığımızı ve desteklediğimizi gösterelim. Böylece ifade özgürlüğünün baskı altına alınamayacağı da tüm yetkililere ve özellikle de benzer şekilde şiir okuduğu için hapis cezası alan Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hatırlatabiliriz belki diyor. Herkesin düşüncesinin özgürce söylenebildiği ve fazla saydığı sahip çıktığımız bir Türkiye için imzalarımızı atalım diyerek sesleniyor Korkut. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/fazlsay adresinde. Herkese görmek istedikleri değişimi yaratmak için güç diliyoruz. Esen kalın.